Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahfihi ecma'in. Ee, şimdi bugün arkadaşlar Ahkaf suresindeki bu bölümü bağlayacağız. Son iki ayet aslında 18. ayeti birazcık okumuştuk dün başlamıştık ama onun başından alıp 18 ve 19'la inşallah tamamlayacağız. Bize ne anlatıldı bu bölümde arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'ın rızasını ona yakınlığı kazanan ihsan mertebesindeki insanlarla efendim, tam tersi onun tam tersinde tersini yapanlar Allah'tan uzaklaşanlar Allah'ın razı olduğu amelleri terk edenler küçümseyenler ve, ve burada da e, her iki grup içinde örnek ana babayla ilişkiler üzerinden anlatıldı biliyorsunuz ve azabı hak edenler. Ee, anlatıldı. Bunlar birbiriyle kıyaslamamız için peş peşe anlatıldı. Sonra 18. ayette Bismillahirrahmanirrahim velikullin bunların hepsi için yani bu iki grup içinde bu iki grup içinde deracatun mimma amilu. ister ashabı cennet olsun ister hasirinden hüsrana uğrayan pişman olan hayatı boşa gitmiş olanlardan olsun her ikisi içinde Dereceleri var, yani iyilik yapanların da dereceleri var, cennette de dereceler var arkadaşlar. Günahkarların, cehennemi hak edenlerin de dereceleri var. Şunu unutmayın, hiç kimse diğeriyle aynı olmayacak. Nasıl dünyada aynı değilsek tam olarak. Yani birimize bir şey fazla verilmiş, öbürüne eksik verilmiş, yani her hikaye, Biraz ben yakın zamana kadar böyle insanlar çok anlatırlar bize soru sormak için tabii. Yani bir akıl sormak için. Bir bakıyorsunuz her hikayede nüanslar var. Onun için fetva kişiye özeldir mesela. Fetva kişiye özeldir. Çünkü her hikayenin girdileri farklı, şartları farklı, o insanın kapasitesi farklı... Ee, böyle nasıl diyelim işte şöyle yaparsan namaz bozulur gibi konular hariç, ibadetlerle ilgili konular hariç arkadaşlar özellikle sosyal konularda aileliği işte ekonomik vesaire konularda e, her kesin fetvası farklıdır. Mesela düşünün arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıma muhtaç babası olanları cihattan geri çevirmiştir, ordudan geri çevirmiştir. E, ilginç bir şey hani bilmiyorum yani şunu niye demedi hanımın baksın. Hanımı var mıydı tabii o gidenin onu da bilmiyorum yani bu sadece bir e, benim aklıma gelen bir şey. Efendim onları e, savaşa dahi almamış yani senin bakıma muhtaç baban varsa gidip babana bakacaksın annene babana bakacaksın demiş. Yani herkesin durumuna özeldir fetva ve tabii ki dereceler de kişiye özeldir işledikleri hayır veya şer amellere göre muhtelif dereceler vardır. Ehli cennetin de dereceleri muhteliftir. Kavim hak olanlarında, yani haklarında cehennem hükmü verilenlerin de dereceleri muhtelifdir. Hatta işte benim çok kereler anlattığım bir örnek var Muhte Savaşı'nda. Aynı savaşta şehit olan üç komutan var. Bu üç komutandan birinin... Cennette onların cennette tahtlar üzerinde oturduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ama diyor birinin tahtı biraz eğriydi diyor. Abdullah bin Revahan'ın ki. Niye ya Resulallah? Üçü de aynı savaşta peş peşe şehit oldular. Çünkü o bir ara acaba kaçsam mı diye düşündü diyor. Acaba kaçsam mı diye düşündüğü için e, o biraz daha aşağıda olacak diyor. Yani arkadaşlar her fark Fark oluşturacak kıyamet gününde. E, neye, e, nasıl ki bunu şey gibi düşünün yani. Bir yemeğe attığınız bir baharat, bir çay kaşığı fazla olsa veya bir tutam fazla, bir tutam eksik olsa nasıl sonuç değişik oluyor değil mi? Onun gibi düşünün. Bizim niyetlerimize göre, içinde bulunduğumuz şarta göre. Mesela birisi şimdi diyelim böyle bir işte Melike e, arkadaşımız anlattı. Allah razı olsun. Her dinleyişte insan bir şey oluyor değil mi motivasyonun karşılığı şefktir arkadaşlar bu şefk kelimesini de dilimize yerleştirelim insan aşka geliyor şefke geliyor hani bir yardım edeyim destek olayım diyor ondan sonra mesela diyelim ki arkadaşlar faraza birinin cebinde yani kasasında ken hani tamamı 500 lira bir parası var bu insan 200 lira verse arkadaşlar öbürünün de 5000 bin lira parası var 1000 lira verse Hangisi daha çok verdi, değil mi arkadaşlar? Onun için e, yani miktarlar değil, dış görüntü değil, Cenab-ı Hak o sayı doğrusunu da unutmayın. Cenab-ı Hak hepimizin şartlarını, imkanlarını biliyor. Amellerimize derece kazandıran da niyetlerimizdir arkadaşlar. Derece kaybettiren de niyetlerimizdir. O ameli niçin yaptığımızdır? Mesela birine selam verirsiniz. Bir yerde karşılaşırsınız, selam verirsiniz. Güzel bir amel, sünnet, peygamber sünneti. Güzel bir amel. Ama bu selamı işte kendini hatırlatayım. Yarın bir gün ne olur ne olmaz beni görsün yani. hani falan. Böyle bir yatırım için yapıyorsanız bambaşka bir şey. Allah için yapıyorsanız. Mesela hem de diyelim ki o sizi kırmış bir başka kişi. O kişi onu kırmış ama ne olacak ya boş ver deyip gidip selam veriyorsa onun ki bambaşka bir amel aynı selam dışarıdan baktığınızda birinin ki derece kazandırıyor birinin ki derece kaybettiriyor onun için her davranışın arkasında kişisel hikayeler var ve o hikayedeki faktörler kadar e, ...derece kazanacak. Onun için arkadaşlar hiçbir insan... ...diğer insanı yargılayamaz. Eğer insanlar birbirlerini... ...yargılayacak olsalardı bana göre... ...bir kişi bile cennete gitmezdi. Yani Cenab-ı Hak deseydi ki... ...kıyamet günde bir mahkeme kurun... ...işte karar verin. Kim cennete gidecek... ...kim gitmeyecek. Cenab-ı Hak... ...sevi'ül hesaptır... Asip ismi vardır Esma Yusna'dan her şey orada kayıtlıdır arkadaşlar zerre kadar zerre kadar bak zerre ne demek atom yani zerre kadar bir iyilik de kaybolmayacak fermanya men mifale daratın khairan yara zerre kadar hayır yapan da onu görecek karşılığını, zerre kadar şer yapan da karşılığını görecek. Çünkü diyor merhum Elmalı, gerek mahiyet, gerek tarz itibarıyla amelleri muhtelif'tir. Mahiyet yani amelin mahiyet oluşu, yani nasıl, nasıl bir amel? Buna göre farklılıklar olacak. Bir bir de tarz nasıl yerine getirilir? Aynı amel bile olsa Nasıl, biri nasıl ifa etti, biri nasıl ifa etti? Yani e, işte insanların namaz kılmaları var. Mesela bir bakın. Yani ne zor şartlarda efendim yer altında, kömür madenlerinde, efendim e, şeylerde, inşaatlarda, iskeleleri <gülüyor> üzerinde, ne zor şartlarda. Mesela biz şimdi mevsim şu anda oruç için çok elverişli yani o Temmuz-Ağustos aylarında tarlalarda çalışırken bir taraftan oruç tutanlar e, efendim e, herhangi bir durumda yani. Bütün ibadetler için ve iyilikler için geçerli bu. Ee, ya mahiyeti farklı, ya yerine getiriliş tarzı farklı. İşte bu farklar nedeniyle dereceler farklı farklı olacak. Ve li yüveffiyehum e'mâlehum ve hum la diyor Cenab-ı Hak. Ee, onların amelleri, e, efendim amellerinin karşılığı tam olarak ödenecek ve, vefa kelimesinden geliyor. Yani o amel neyi hak ediyorsa ne hangi karşılığı hak ediyorsa hiç eksiksiz o karşılık ona verilecek. Eğer burada ben şimdi bir parantez açayım. Sadece karşılığımız yani neyi hak etmişsek onu görecek olsaydık gene çoğumuz cennete giremezdik arkadaşlar. İşte rivayete göre bir adamın biri geçmiş ümmetlerde 500 yıl yaşamış bir adada hiç secde etmedik yer bırakmamış. Yani bütün o 500 yılı ibadetle geçirmiş. Ölmüş, işte kıyamet günü Cenab-ı Hak demiş ki seni mağfiretimle cennetime aldım. Adam da demiş ki ya Rabbi ben öyle afla girmek istemiyorum yani ben bunu hak ettim demiş adeta. Efendim yani 500 yıl ömrümü böyle geçirdim hani hak etmiş olarak girmek isterim. Ee, Cenab-ı Hak da ona demiş ki sen bu 500 yıl içinde gözün gördü mü? 500 yıl boyunca gördü. Onu bile ödeyemezsin demiş eğer tam karşılık hesaplanacaksa. İbadet arkadaşlar bedenin zekatıdır öyle diyelim. Bedenin şükrüdür. Doğru kelime şükür. Bedenin şükrüdür ibadet. Bakın dikkat edin kuşluk namazıyla ilgili peygamberimizin her eklemin bir sadakası vardır. İşte bir insanın her gün bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. Hakkı budur bu işin. Ama eğer kuşluk vakti iki rekat namaz kılarsanız bütün eklemleriniz için sadaka vermiş olursunuz diyor. Ee, i̇badet bedenin şükrüdür arkadaşlar. Bir başka boyutta hizmetle hizmet de bedenin şükrüdür. Yani bedenimizle diğer insanlara yaptığımız hizmetler. Şimdi geçen gün bir vesileyle Darül Acize'ye gittim bir görüşme için. Arkadaşlar Darül Acize'de kalan bir yaşlının devlete maliyeti şu anda ayda 65 bin liraymış. Neden? Neden bu kadar çok? Normalde ben anneme baktım yani hiç öyle bir maliyeti yoktu. Niye? İşte onun bütün bakımlarının parayla yapıldığını düşünün. Bu oluyor. Anlatabilir mi? Bütün bakımlarının. Bütün o yemesi, temizliği, işte banyosu, her şey yani. Her şeyinin para karşılığı yapıldığını düşünün. Maliyeti bu oluyor. Onun için biz kadınlar arkadaşlar yaptığımız işi asla boş görmeyelim yani. Biz evde kaç kişi varsa 65 çarpı o kadar yani. O eve katkımız. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi değersiz görmeyin. Boş görmeyin. Arkadaşlar, boşa geçti ömrünü zannetmeyin. O yaptığınız hizmetlerin karşılıksız kalacağını düşünmeyin. Yeter ki bozmayın yani. ihlası bozmayın ya. İhlası bozmayın. Efendim, ona da zorluyorlar insanı ama işte gene de <gülüyor> siz bozmayın kalbinizi. O zaman göreceksiniz çok büyük bir karşılığı olacak bunun. Onların amelleri tam olarak vefalı bir şekilde yani karşılığı görülecek. İşte dedim ya demin tam karşılığı olsaydı cennete giremezdik, yetmezdi çünkü. Çünkü şükrüne yetmezdi bize verilen nimetlerin. allah Teala ona kat kat karşılık veriyor o yüzden. Bir iyiliğin arkadaşlar karşılığı en az on mislidir, yedi yüze kadar. Bunun kaynağı da Bakara Suresi'nde infak hadisesinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği örnektir. Yani en az 10 mislidir. Öyle olmasa öyle bizim 24 saat içerisinde yaptıklarınızı tek tek kaydedin arkadaşlar kaç kaç dakika geçiyor hayır için. Yani bir düşün çok az, çok yetersiz. Eee la yuzlamun asla haksızlık yapılmayacak. Yani Cenab-ı Hak fazla fazla verecek. Vefalı insanlar vefa odur yani fazla fazla verecek karşılığını ama e, haksızlık hiç kimseye yapılmayacak. Onun için kiminin ki dünyada tamamlanır kiminin ki ahirette. Neden bu? İşte kafirler müşrikler e, dünyada bu kadar iyilikleri var ahirette hiçbir karşılık alamayacaklar o iyiliklerine. Arkadaşlar Allah Teala onları dünyadaki onlara verdiklerine sayacak. Ben onu aslında benim iç dünyamda o konu hiç problemli değildir ama bazı gençler o konuyu problem ediyorlar. Arkadaşlar iman yani ben böyle açıklıyorum. İnşallah daha sizi ikna edici daha kuvvetli açıklamalar da çıkarsın karşınıza Rabbim. Ahirete iman arkadaşlar vize gibidir. Vize. İngiltere vizeniz yoksa Almanya vizeniz yoksa İstediğiniz kadar servetiniz olsun, istediğiniz kadar efendim önemli kişi olun. Vize, vize almamışsanız, pasaport almamışsanız o ülkeye giremezsiniz. İşte Cenab-ı Hak diyor ki ahiret benim ülkem. Değil mi? Mülk Allah'ın arkadaşlar. Ahiret benim ülkem, buranın vizesi iman. Şimdi ve bunu eğer mesela oraya gidince görseydik haksızlık olurdu. Yani hiç bize söylemeseydi bunu, ölüp uyandık bir baktık ya ahiret diye bir yer varmış ve buraya inanmayan da burada karşılık göremiyormuş. O zaman çok haksızlık olur. En baştan da sana bildiriyor yani bu ülkeye nasıl girilir? Şartları var değil mi Amerika'ya gitmek istiyorsun, İngiltere'ye gitmek istiyorsun, şartlar var. Açıyorsun, okuyorsun, evraklar var, hazırlıyorsun, gidiyorsun, başvuruyorsun. O da yani kabul edilirse giriyorsun yani. Ahiret için de öyle kabul edilirse. Her iman da geçerli değil. Lütfen bunları açın okuyun arkadaşlar. İmanın sıhhatinin şartları diye bir bölüm var akayet kitaplarında. Yani sen iman ettim diyorsun ama geçerli mi bu iman? İmanı merak, biraz merak uyandırayım size. Basit 2-3 tane şart var. Ee, siz kendiniz bakın. imanın sıhhatinin şartları neler geçerliliği. Yani bir insan... Bir taraftan tabii ki ahirete inanıyorum, Allah'a inanıyorum ama faiz yasağı da ne demekmiş yani böyle saçma şey olur mu derse olmuyor o iman sıhhatli olmuyor işte arkadaşlar. O iman geçerli olmuyor. Ee, o şartları da taşıyorsanız evet ahirete giriş vizesi almış oluyorsunuz. Ondan sonra işte iyilikleriniz, kötülükleriniz bunlara bakılıyor. Peki bir şey daha söyleyeyim bu kadar gözünüzün önünde canlandı mı ahirete giriş arkadaşlar? Şimdi girdiniz. Yani giriş vizeniz geçerli. Kontrol edildi. Gümrük baktılar gümrükte. Vizeniz geçerli. Gir dediler. Peki VIP muamelesi mi göreceksin? Sınırdan girer girmez polis mi gelecek? Hesap, hesap mı vereceksin? Bir şüpheli misin? Hemen seni sorgulamayacak. Yani nasıl muamele göreceksin? Girdin ama nasıl muamele göreceksin? Arkadaşlar söylüyorum namaza bağlı. Namaza bağlı. Namaz Baraj sorusudur arkadaşlar kıyamet günü. Bunu da bilin. Yani imandan sonra, sahih bir iman, geçerli bir imandan sonra orada girdiğiniz içeri nasıl muamele göreceğiniz namaza bağlı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yanılmıyorsam müddet suresinde olacak. Diyor ki, oradaki manzarayı anlatıyor. Cennetlikler cehennemliklere soracaklar. Ma selekekum fî sekâr. Sizi bu cehenneme ne sürükler? Sayacaklar: Galu 1. Lemme kuminal musallin. Namaz kılanlardan değildik. 2. kunut kunut'umul miskin. Fakir fukara'yı da doyurmazdık. Öyle bir çabanın içinde de değildik. Gününü gün edenlerle biz de günümüzü gün ederdik. Yani hedonistçe ve haz eksenli yaşamak arkadaşlar. Hedonistçe ve haz eksenli yaşamak. Şimdi e, işte bütün kaybımız şu anda burası. Sabahleyin bir video gördüm. Ya nasıl hala normal hayata devam edebiliyoruz? Ben kendime şaşırıyorum arkadaşlar. cihaz yıkımların arasından işte e, Gazze'li bir kadın. Çocuğu kucağında diyor ki dünyayı dünya ehline bıraktık. Biz, biz artık ahirete gidiyoruz Dünya sizin olsun diyor. Evet arkadaşlar yani dünyaya dalmak, bu kadar böyle dünyayla yetinmek, dünyanın bize mutluluk vermesi... E, şunu demiyorum bakın, dünyayı terk edelim demiyorum. Hiçbir zamanda demediğimi biliyorsunuz çünkü din öyle demiyor. Çünkü biz ahireti de burada kazanacağız. Ama hem feruhemmina yani dünyanın bir insanın en nihai hedefi olması. İyi yaşamak, iyi yerlerde gezmek, iyi giyinmek, güzel yemekler. Bütün hedefinin bu olması korkunç. Sınırının, limitinin, bütün planlarının, bütün yatırımlarının Sadece buraya yönelik olması korkunç. İşte herkes derecesine göre. Kimininki dünyada tamamlanır o ödeme. Allah ödeyecek ya karşılığını, amellerini. Kimininki dünyada tamamlanır, kimininki ahirette. Bu suretle kafirler sırf dünya için çalıştıkları ve yaptıkları iyi amellerin mükafatını behemegal, dünyada alacakları cihetle. Efendim ve yevmeyu radulledîne keferû alennâh. 19. ayete geçtik. Arkadaşlar kafirlerin ateşe arz edildikleri o gün var ya. Küfredenler ateşe arz olacağı gündeki kıyamet günü şöyle denecektir onlara: "Edhebtun tayyibatikum fi hayatikumed dunya." Ee, ne kadar doğru bilmiyorum. Bill Smith diye bir aktör var. O Kur'an okumuş da işte Kur'an hakkında konuşuyorlar. Diyor ki o kadar açık bir kitap ki yanlış anlaman imkansız. <gülüyor> Bak kafirler, inkarcılar kıyamet günü ateşe arz olunurlarken yani tam o cehenneme girerken onlar şaşıracaklar ya biz iyilikle yaptık falan. Evhebtüm tayyibatikum fi hayatikumut dünya. Siz bütün... Güzelliklerinizi, bütün iyiliklerinizi dünya hayatında bitirdiniz. Oradan sonuna kadar yararlandınız. Ya, hedefiniz oydu, size de o verildi. Şu arkadaşlar, muttefekun aleyh olan, az sayıdaki mütevatir hadisten biri olan, innemel a'malu bin hadisinin tamamını da okumanızı tavsiye ederim. O hadis uzunca bir hadistir. Ameller niyetlere göredir. Kim neye niyet etmişse o verilecektir ona diyor. Peygamberimiz mesela hicreti örnek veriyor. Diyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü içinse o karşılığını Allah ve Resulü ona göre alacak yani Allah'tan karşılığını. Kimin de hicreti sevdiği bir kadınla evlenebilmek. Yani kadın orada yaşıyor o da ne yapsın işte onunla evlenmek için oraya hicret ediyor. O ameliniz... O hicretinin karşılığı sadece o kadınla evlenmek olacaktır. Hiçbir sevap ona verilmeyecektir diyor. İşte bu küfredenlere de siz dünyadayken bunu bitirdiniz, yararlandınız. ve tucevne adabel hunin artık bugün Horluk azabıyla cezalandırılacaksınız. Bu Şunu da söyleyeyim arkadaşlar kıyamet günü insanların bizim demeyelim inşallah biz e, cezalandırılmayacağız. İnsan kendini neye layık görürse ona göre davranır. Çünkü mesela ben derece yapmak istiyorsam ona göre çalışırım. Sınıf geçmek yeter diyorsam ona göre çalışırım değil mi? Ahirette de böyledir arkadaşlar. Ahirette dereceleri hedefleyelim ki ona göre davranalım ona göre yaşayalım. İnşallah bu horluk azabı bize olmayacak. Kıyamet gününde herkesin cezası dünyadaki ameline muvafık olacakmış arkadaşlar. Mesela kibirlenenler, insanları hor görenler böcek büyüklüğünde dirileceklermiş. Ayaklar altında kalacaklar. Kimse onları fark etmeyecek. Çünkü büyüklendiler ya dünyadayken. Yani herkesin karşılığı şöyle diyelim. Ben e, ahiret hayatını arkadaşlar sismograf gibi görüyorum. Şu deprem e, sarsıntılarını kaydeden alet var ya. O aleti ne zaman görsem ahiret geliyor aklıma. Düşünün bizden ben şimdi bir insanım Allah'ın kuluyum. Benden görünmeyen teller bağlı ahirette Efendim yerimi çiziyorlar. Yani ben iyilik yaptıkça orada bir bahçe çiziliyor, bir köşk çiziliyor. Kötülük yaptıkça bir çukur çiziliyor, bir azap çiziliyor. Anlatabildim mi? Yani bizim e, bütün davranış ve o teller, o bağlantılar, o kablolar arkadaşlar kalbi de ölçüyor. Sadece görünen e, azaların yaptıklarını değil yani kalbimizden geçirdiklerimizi, düşüncelerimizi de ölçüyor. Hiç yani sürpriz değil. Hiç kimseye az önce söyledi zaten Rabbimiz. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. Horluk azabı bugün size verilecek diyor Cenab-ı Hak. Niçin? Bir ma'kuntum testek birune fil ardı bir gayr hak. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere kibirlendiniz. Kibirlendiniz. İnsanları hor gördünüz. Arkadaşlar ben bunları hep Eskiden işte kafirler böyle yapıyor işte dünya perestler böyle yapıyor falan derdik. ama artık Müslümanlar da birbirine yapıyor arkadaşlar şahit olmaya başladım bunlara kendi çevremde ben Müslüman çevre içinde yaşıyorum arkadaşlar benim çevremde bile insanların işte muhacirlerin göçmenlerin küçümsendiğine belli insan tipinin küçümsendiğine Böyle belli meslek gruplarının işte küçümsendiğine ben kendi çevremde bile arkadaşlar e, şahit oluyorum ufak ufak. Bu çok ürkütücü bir şey. E, bizim dönüştüğümüzü gösteriyor yani. E, ve bi makumtum un ve yeryüzünde fasıklık yapıp durduğunuz için, haksızlıkla kibirlendiğiniz için Şimdi bugün horluk azabı. Yani sizi hangi durum hor kılacaksa sizi onunla bugün yaşatacağız diyor. Onunla karşılaştıracağız diyor Cenab-ı Hak. Şimdi tefsirde bir rivayet aktarıyor merhum elmalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan mervidir. İstesen diyor, şimdi Hazreti Ömer şöyle demiş arkadaşlar. İstesen ben sizin en hoş yemekliniz... En güzel yiyimliniz olurdu. Yani en güzel yemekleri yiyen, en güzel yaşayan kişi olurdu. Ve lakin gördüm ki Allah Teala bir kavme tayyibatlarının fena haberini vermiş. İşte evvehebtum tayyibatikum fiy hayatikumud dünyasiz. Siz bütün zevkleri bu dünyada bitirdiniz diyor. Ya Cenab-ı Hak onlara. Şimdi i̇şte bu ayeti gördüm. Bütün zevkleri bu dünyada bitirmemek için öyle her şeyin en güzelini yemeye, en güzel şekilde yaşamaya kalkışmadım diyor Hazreti Ömer. Ben de arkadaşlar bazen e, bazı hikayeler, bazı olaylar nedeniyle diyorum ki inşallah bazılarımız da bütün üzüntüleri bu dünyada bitirenlerden olur. Yani çünkü bazıları bütün zevkleri bu dünyada bitirmiştir. Bazıları da bütün zorlukları ve üzüntüleri e, bu dünyada bitirmiştir. İnşallah hiç olmazsa değil mi? Çünkü insanda eğer doğru dürüst iman ve bir e, sırat-ı mustakim üzere bir çizgi olmazsa... ...arkadaşlar dünyada da hor yaşar, ahirette de hor yaşar. Allah korusun. Her şey işte o vizeye bağlı. O vizenin geçerli olması... Geçerlilik süresi, işte sağlamlığı, e, her şey oraya bağlı. İstesem ben böyle olurdum. Fakat Cenab-ı Hak böyle buyurmuş, işte bazı bir kavim için, bir topluluk için, siz bütün güzellikleri dünyada bitirdiniz buyurmuş. Ben tayyibatımı baki kılmak isterim diyor. Tayyibatımı burada bitirmek istemem. Yani bana verilecek güzellikleri, ödülleri burada bitirmek istemem. Onun için arkadaşlar... Ahirete inanmayan insanın, e, nasıl anlatayım, inanmayan demeyeyim de ahiret inancı sağlam ve her an aklının en kıymetli köşesinde böyle dipdiri olmayan insanın hayatın gelgitleri karşısında Cenab-ı Hak hakkındaki hüsnü zannını koruması imkansızdır. Çünkü diyecek ya ben bu kadar... İyi kalpliyim gördüğüm muameleye bak. Niye? Bu soruların sebebi ne arkadaşlar? Çünkü bütün karşılıkların burada verileceğini zannediyor. Yani ben bu kadar iyi niyetliyim nasıl muamele görüyorum? Ben bu kadar vericiyim nasıl muamele görüyorum? Ya sen ne zannediyorsun yani bütün iyilikler burada mı verilecek? Bütün güzellikler burada mı verilecek? Burada mı bitecek yani? Ee, i̇şte o ahiret, bazı hatta Hazreti Ömer gibi bazı şeylerden gönüllü olarak vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bu devirde bunu yapamam ya. Arkadaşlar bazı yerler vardır ki, işte Mehmet Görmez Hoca da aynısını söyledi, zekat kırkta bir yetmez bazı durumlarda. Bazı yerler vardır ki helaller haram olur. O, o durumda oğlunu yapamazsın. Ben bir kere öyle dedim, yani biz... Ne bileyim Ömer bin Abdülaziz devrinde, kanuni devrinde işte e, benim e, o kadar geriye de gitmeye gerek yok. Annemin bir komşusu vardı rahmetlik. E, Kifayet teyze Allah rahmet eylesin bütün aile dostlarımıza e, efendim ahlaklarımıza şey derdi biz gençken derdi o kadar çok altınımız vardı ki elbiseye dikerdik süs olarak. Babam da derdi bir düğüne giderken hiçbir altın taktırmazdı oraya fakir de geliyor zengin de gösteriş yapmayın diye. Biz kendi evimizde yapardık saçlarımızı örerdik böyle altın aralara altın takardık saçlarımızın aralarına. Şimdi yani böyle bir refah döneminde yaşasaydık bazı şeyler helal olurdu arkadaşlar. Biz öyle bir refah döneminde yaşamıyoruz ki şu anda. Ama ilginç bir şey ben tabii bu güncel konulara çok girmek istemiyorum. 2023'te verilere göre dünyada en çok yeni zengin Türkiye'de ortaya çıkmış. En çok yeni zengin Türkiye'de ortaya çıkmış. Bu da e, hani insana ne oluyoruz dedirtiyor arkadaşlar. Yine rivayet olunur ki ha, zenginlik zenginliği suçlamıyorum arkadaşlar zenginlik güzel bir şeydir. Birisi bir kere camide bana dedi ki, hocam dedi parayla mutluluk olmaz dedi. Ben ki, sen getir bak ben nasıl mutlu oluyorum. <gülüyor> sen getir parayı, <gülüyor> bak ben nasıl mutlu, seyahat edersin ya, Japonya'ya gideceğim, gidemiyorum yani. <gülüyor> seyahat edersin, gezersin, dünyayı görürsün, Efendim, bir sürü şeyler var. Ee, gideceğim derken yani gitmem gerekmiyor da hani gidesim geliyor yani <gülüyor> o anlamda efendim. Bunlar yani dünyada yardımlar, iyilikler yani siz zannediyor musunuz ki mesela Filistinlilere hiçbir yardım gitmeseydi bu kadar dayanabilirlerdi arkadaşlar. İlla ki gidiyor yani onların yollarını da bize biliyoruz arkadaşlar söylendiği kadarıyla ama ifşa edilemez çünkü ifşa edilirse bir daha yapamazsınız. Bir daha yapamazsınız, her, her yerin bir ekonomisi vardır, savaş dönemlerinin de bir ekonomisi vardır. Yani arkadaşlar zenginlik düşmanlığı değil bu. Yani dünyaya dalmak, o zenginliği sadece kendi keyfin için kullanmak Efendim, şunu unutmayın. Bak herkes kendinden daha aşağıda olana göre zengindir arkadaşlar. Mesela ben bazen gecekondu mahallelerinde böyle. Zaten öyle bir mahallede büyüdüm yani. Biliyorum o dünyayı. Mesela gece gecekondu mahallelerinde üst katta oturan, bodrumda oturandan daha varlıklıdır arkadaşlar. Yani daha oranın zengini gibidir yani. Her her kes aşağıda olanın zenginidir ve herkes ben zenginim diyen, çok şükür ben zenginim diyen bir iki kişi gördüm hayatımda. Hiç kimse de kendini zengin görmüyor arkadaşlar. Çünkü daha zengini var kendinden. O da onu biliyor. Zenginler liginde de hiyerarşi var. O da orayı biliyor. Diğer zenginleri biliyor. Diyor ki ben diyor biz o kadar değil diyor. Biz öyle o kadar zengin değiliz diyor. Dolayısıyla zenginlik bizim ihtiyacımızdır arkadaşlar. Muhammed Hamidullah Hoca Allah ona rahmet etsin diyor ki Mekke'de Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ebubekir'in Bekir'in serveti olmasaydı İslam Mekke'de boğulup gitmişti diyor. Yani bir servetin desteklemediği hiçbir medeniyet projesi yürüyemez servet olmak zorunda eleştirilen bak bunu unutmayın sakın bazen böyle zengin düşmanlığı da çıkıyor içimizden eleştirilen zenginlik değildir o zenginliğin nasıl kullanıldığıdır bak Hazreti Ömer'e dikkat edin ya yiyemedik içemedik şu dünyada bir türlü demiyor ben istesem yani imkanım var istesem ben en yiğimliniz en yiğimliniz yani bu hayatı en iyi yaşayan kişi olurdum içinizde diyor ama bu ayeti gördüm diyor onlar o cehennemlikler bütün zevklerini bu dünyada bitirmişlerdir ayetini gördüm ben bu dünyada bitirmek istemiyorum bütün zevkleri diyor. Şimdi arkadaşlar bir de bir parantez açalım psikolojiye bir selam verip geçelim ee, psikoloji de gayet iyi delillendirecektir ki arkadaşlar e, dünya zevklerinin her türlüsünü yaşamak mutluluk sebebi değildir. Yani ben ah şöyle seyahatler edebilsem, şöyle evlerde yaşayabilsem nasıl mutlu olurdum? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yine bir mutluluk çalışması yapılmış. İnsana en çok mutluluk veren şey karşılıksız yaptığı gönüllü çalışmalar olduğu tespit edilmiş arkadaşlar. Bu yüzden şu anda bazı terapi ekollerinde verme terapisi yani... Karşılıksız bir çalışma yaparak sizi iyileştirmeye çalışıyorlar. Bazı problemlerinizden, depresyonlardan vesaire kurtarabilmek için. Yine rivayet olunur ki Şam'a geldiği vakit ona mukaddemaa misli görülmedik bir yemek yapılmıştı. Şam'da Hazreti Ömer'e buyurdu ki bu bizim fakat vefat etmiş olan fukarayı Müslümin için ne var? Yani benim... Arkadaşlarım o ilk icret edenler vefat ettiler, bu zenginliği görmediler, şimdi bize bu sofralar kuruluyor fakat onlar için ne var? Onlar arpa ekmeğinden doymuyorlardı. Yani arpa ekmeğiyle bile karınlarını doyuramıyorlardı. Halik bin Velid de orada bulunuyormuş, onlara cennet var deyince Ömer'in gözleri doldu. Vallahi bizim hazımız da bu hutamda olup da onlar gittiler ise. De. Hani vah bize eğer bize verilen mükafat bu yemekler, onlara verilen cennet ise yazık bize. De. Onun için dünyadaki başarıyı da e, nasıl diyeyim? Bir şeyleri yani bir, bir takım imkanların olmasını bak Allah bizi ne güzel ödüllendiriyor diye görmek bile sakıncalı bu açıdan. Anlatabiliyor muyum? Yani sen öbür taraf için yapmadın mı bunu? Dedi ki Allahu alem cennette aramız ne kadar uzak olur. Yani onlarla aramız ne kadar uzak olacak? Bize bu ödüller daha dünyadayken veriliyorsa. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ehli suffenin yanlarına girdi. Elbiselerine yamalık bulamadıklarından deriyle yamıyorlardı. Elbiselerine buyurdu ki siz bugün mü daha hayırlısınız daha iyi bir durumdasınız yoksa her biriniz sabah bir hulle akşam bir hulle giyeceğiniz var ya öyle aynı elbiseyle akşama kadar bile gitmiyor. Çünkü mukabeleye gelecek kıyafet farklı güzel şık bir iftara giderken giyilecek kıyafet farklı camiye giderken giyilecek farklı o da ayrı bir problemdir arkadaşlar camiye Namaz eteği denen bir fecaatle e, <gülüyor> insanlar gelir. Bu namaz elbiselerinin de böyle bir hani şey gibi ne bileyim bir korkuluk gibi falan olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani bunlar tabii çok ince işler artık. Buna varana kadar derdimiz mi yok ama hani namaza duracağımız şeyin başka hiç kimsenin huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafet olması ilginç bir şey değil mi arkadaşlar? Yani başka hiçbir yerde onu giymeyiz yani. Hani ancak belki tarlaya giderken falan giyeriz. O namaz kıyafeti oluyor. <gülüyor> i̇lginç bir şey bak bu zihniyette. Şimdi böyle günde sabah ayrı kıyafetler akşam ayrı kıyafetler peygamber efendimiz bugünü haber veriyor ve sofranızda sahanın biri gelip biri gideceği yani böyle bir işte önce iftariyelikler ondan sonra çorba ana yemekler işte bilmem zeytinyağlılar filan ve evi kabe örtülür gibi örtüleceği gün mü yani acaba sizin şu gününüz mü daha hayırlı Yoksa öyle bir gün gelecek ki sabah başka kıyafet, akşam başka kıyafet giyeceksiniz, sofralarınıza tabağın biri gelecek, biri gidecek, evleriniz Kabe gibi örtülmüş olacak, o gün mü daha hayırlı? Biz bugün daha hayırlıyız dediler, evet buyurdu, bugün daha hayırlısınız. Ve arkasından arkadaşlar elmalı merhum şu üç ayeti kerimeyi bütün iyiliklerini bu dünya hayatında tüketenler için e, hatırlatıyor bize onları okumayı size bırakıyorum. Hud suresi 15. ayet, Şura suresi 20. ayet ve İsra suresi 18. ayet arkadaşlar. Şimdi Muhammed suresine geldik. Yarın inşallah oraya başlayacağız. Muhammed suresi birinci e, ayetten arkadaşlar 11. ayete kadar olan bölümü birlikte okuyacağız. Allah'a hayırlı emanet olunuz.